dersi olarak Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun. Bu dersimizde Süreyi Nisa bitti ve Süreyi Maidi'ye geldik. Süreyi Maidi 5. Yani Sûre ve bu süre 3. <gülüyor> ayetin dışında sürenin tamamı Medine'de. Hicri 6. ayetinde yıldan nazil olmuş 120 ayettir Buhari ve Müslüm'de Hz. Ömer'den ribayet edildiğine göre bugün size dininizi ikmal ettim el yevme ekmeltü leküm díneküm ve etmemtu alevküm nevmetin ve radıytu leküm le islâme dînâ ayetinin <gülüyor> ayetini ifade ettiğim e, Efendim, dinin ikmali e, bu ayet Mekke'de Veda Haccı'nda Cuma günü arefe akşamı nazil oldu cüvayetler arasındadır. <gülüyor> Maide sofra demektir. 112 ve 114. ayetlerde Hz. İsa Aleyhisselam zamanında Meryem Validemiz ile ilgili yine sofra e, burada söz konusu edilmekte. Onun için bu ayeti efendim, mana verilmiştir. Bu isim verilmişti daha doğrusu. <gülüyor> e, bu ayette ehli kitaptan, münafıklardan bahsede. Ayrıca haç farizası, abdest, gusül, teemmümle ilgili bazı e, ayetler de vardır. İçki ve kumar, yasağı, ahirete e, ve söze bağlılık, içtimai, hayat ve ahlaki münasebetleri içeren ayetler vardır. Haram, helal. yiyeceklerle ilgili hükümlerde e, yer yer temas edilecektir. Dolayısıyla süre-i maidede hangi konuları bulabiliriz diye bakarsak bunları başından söylemiş olalım inşallah sevgili Kadişem. <gülüyor> Birinci ayet-i kerime oku, okuyalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yühellezine amenu ey iman edenler evfu bil ukudi و e, akitten geliyor. <gülüyor> Akitlerinize e, yerine getirin verdiğiniz sözlerin efendim ve inancınızın gereğini yerine getirme manasına da gelir. Evet. Uhillet leküm bihi metül enami. Evet. Behime-i En'am e, size helal kılındı. Evet. Yani ihramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere aşağıdaki size okunacaklar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Önce Behime-i e, Behime En'am e, gerek nimet anlamında gerekse hayvanların bize kullanma bakımından nimet oluşu eee kastediliyor. İlla meytle aleyküm gayre muhalli isaydı e, helal saymamak e, efendim şartıyla şu şu davranışlar şu şekilde şu hayvanlarla ilgili eee efendim helal kılındı ayeti manası veriliyor. Demek ki <gülüyor> ayeti şöyle değerli toplu baktığımızda ve entum hurum siz ihramlıyken siz ihramlıyken bazı hayvanlarla ilgili e, gerek onun yaralanması gerekse onların kurban edilmesi kesilmesiyle ilgili eee müsadeleri burada anlatıyor. Bu e, ihramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere aşağıda size okunacaklar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Evet. Onu daha sonra anlatacağım. Akit burada e, hukuk devletinin en önemli hususiyetini teşkil eden e, şimdiki dönemdeki devletler arası ilişkilerde de bir e, sosyal hukuki, hukukilik kavramı taşıyor. Dolayısıyla kim bile ne akit yapıldıysa, sözleşme yapıldıysa Müslümanın bu sözleşme sadık olmasını anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sünnet kaynağı devletin sosyal vasfı üzerinde önemli durmuş ve bağlayıcı prensipler koymuştur. Aynı zamanda keyfiliği, zorbalığı, fırsatçılığı yasak etmiştir. Bu açıdan e, baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in buradaki e, dikkatli bir şekilde e, siz bazı şeyleri size helal kılındı derken onun da Efendim tamamen e, neyi içerdiği, neyi istisna ettiği konusunu da açıklıyor. Bu açıdan baktığımızda e, gerçekten bir hukuk sisteminin Temelini, e, sosyal hayatın, içtima hayatın temelini içeren bir kavram, bir e, girişle başladı. Yani insanların bazı şeylere müsaade edildiği zaman, müsamaha edildiği zaman nelere kadar gidebileceğini çok iyi bilen Allah, evet diyor, ne diyor burada? Ey iman edenler, sözlerinizi gereğini yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere aşağıda size, Okunacak, gelecek, Efendim helalları helal bilin, haramları da haram bilin. Bunun dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Orada daha sonra anlatacağım. Böyle bir e, girişle Efendim başladıktan sonra burada biz e, genel bir e, ukut ifadesinden e, ahdi misakı da anlayabiliriz. Efendim e, dünya geldikten sonra oradaki verdiğimiz söze sadık olmayı da anlayabiliriz ama daha ziyade toplumun içtimai hayatındaki birbirine sözleşmelerdeki e, içeriği, inhalti neyse onunla ilgili muhakkak o söze sadık davranmayı gereğini yerine getirilmesini Allah'ın emri olduğunu burada öncelikle bu kısım birinci bölüm, ayetin birinci bölüm mühimdir. Yani kimle ne şekilde bir sözleşme yaptıysan, sözleşme kira mukavelesi, iş mukavelesi, efendim diğer sosyal anlaşmalar. Mesela herhangi bir devlete gidiyorsunuz, pasaport alıyorsunuz. Pasaport aldığınız zaman orada size 10 tane, 15 tane pasaportun girişinde, çıkışında bir yerde madde var. Ona göre size o anlaşmalara imza diler ederek pasaport alıyorsunuz. Oradaki hukuki anlaşmaları kabul etmişsiniz demektir. Bu sözleşmeleri de sadık kalmanız, davranmanız gerekir. Böylece bir genel kavramı vardır burada anlamak lazım. İnallah yahkumü mâ yurîd. Allah eee dilediğini size anlatır ve hükümünü kor. Burada Allah'ı sorgulama konusunda bir sınır getiriyor. Neden böyle niye böyle hikmetini araştırırız ama asla Allah'ı sorgulamayız. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Evet diye başladım evet. La tuhillu She'ailallah Ve les haram Şehri haramı Ki bu e, evet, beyti haramdır, şair Allah, Allah'ın hukuku ve de İslam'da şiari İslam diye kabul edilen farzlar, vacipler, hatta bir kısım sünnetler dahi bunun içine girer ezan gibi, Allah'ın şairi diye e, Allah'ın kabul ettiği, Kurban kesmek gibi. bunların e, saygılı olun, haddinizi aşmayın bu konularda. Veleli Hediye, haçtaki kesilen kurban. Velel Kalaide, evet, Kalaide yine kurban ama süslü e, ve bazen adak da bunun içerisine girebilir. Dolayısıyla, ihramdan çıkınca avlanabilirsiniz ama diyor, beyt-i harama yönelmiş kimselere onların hak ve hukukuna kurban kesmek için gelen efendim. eee kurbanın üzerindeki e, süsler süsler galaet kelimesi oradan mecaz olarak kullanılıyor. Dolayısıyla kurban için gelmiş, getirilmiş koyunlar, hayvanlar bunlara ihtiram edin. Bu hayvan diye değil aksine onların ne amaçla gelmiş, ne için gelmiş olduğunu düşünerek Bunlar şiari İslam'dır. İslam'ın vazifesinin yerine getirilmek üzere. E, oraya gelmiş bulunan efendim, hayvanlar, kurbanlıklar, beyt-i haram Allah'ın evidir. Bunlar hepsi şiari İslam olarak kabul edildiği için ne yapın diyor? Bunlara da ihtiram edin. Bunlara saygısızlıkta bulunmayın. wala amin al bayt al haram bayt al haramin amini olan isteklerini fazla mir <gülüyor> rabbihim ve rızvanı veza halet fis'ad onlar Allah rablerinden rızvan Allah'ın rızasını ve fazlı keremini arzu ederler Beyt-i Haram'ın e, ziyaretçileri, oranın görevlileri, orada çalışanlar hepsi efendim eğer ihramdan çıktığınız zaman avlanacaksanız o zaman o avlanmayı yaparsınız. <gülüyor> Evet, devam edelim. Velayicimen bir toplumun kötülüğü, yanlışı sizi yanlışa sevk etmesin. En saddukum alel mescid el haram. mescid Haram'a saygısızca sevk etmesin. En ta'du, du aşmaya, mescide Haram'dan yüz çevirmek, oraya ait saygınızı ve ihtiramınızı yapmakta hat aşmaya vesile olmasın. Onlar içerisinde hacca gidince çoğu oradaki görevliler, belki bazı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Bu açıdan siz e, o mescide harama, Kabe'ye olan hürmetinizi göstermeye devam ediniz diyor. Bu da çok mühim. Yani bugün hacca gidenler çoğu bu ayet-i ile ilgili özel bir şekilde düşünmeye davet ediyoruz sevgili Kardeşim. <Sessizlik> ve teabenu alel birri ve takva, bir ve takva üzerine birbirinize yardım edin. Biriniz hata edince sen de o hataya orada karşılık verme. O zaman kötülükte yardım etmiş olursunuz birbirinize. Burada ne diyor? ve وَتَعَوَنُوا عَلَى ve وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا ismi الْاِسْمِ وَالْاَدْوَانِ Düşmanlıklar ve günahlar üzerine yardımlaşmayın. Takva ve iyilik üzerine. İyi adam. Ben daha iyi sen. Onu yapamazsın. Ben daha iyi olacağım. Şeklinde iyilikler üzerine yardımlaşın. <gülüyor> Birisi sana kötülük yapınca Sen de kötülük yaparak ona yardımı etme. Kötülükte yardım bize bir şey kazandırmaz. Günah kazandır. İyilikte yardım efendim, iyilikte daha iyi olmaya, daha iyi insan olmaya, daha efendim, takva ehli olmaya ve her ikisinin de bir diğerine yardımına sebeptir. Bu açıdan Cenab-ı Hak bize ne diyor? Haçtaki vazifelerinizde Bunlara, bunlara, bunlara dikkat edin. İyilikte yarışın. İyilikte birbirinize yardım edin. Kötü davranış görünce ben de kötülük yapmaya hak ettim. Efendim ben de ona yapabilirim şeklinde düşünme diyor. O orada kalsın onu unut. Ve sen yapabiliyorsan ona iyilik yap. Vettekullah. Efendim bunları yapamıyorum, yap edemiyorum falan. Yok şöyle böyle falan. O zaman Allah korksun düşün diyor. Allah'tan kork. Allah'tan korkarsam bunu yaparsın. Allah korkusu olanlar iyilikte yarışırlar. İyilikte yarışmak isteyenler Allah korkusu var mı yok mu kendisini bir çek etsinler. İnnallâhe şedîdül'e ikab bilsin ki diyor Allah cezası ve ikabı şiddetli olan Allah'tır. Allah'ın cehennemi de vardır. Kahre ismi de vardır. Kahar ismi vardır. İntikam ismi vardır. Dolayısıyla Allah'ı güçsüz zannetme. Evet. İkinci ayet-i kerimeyi özet halinde şöyle e, maal veriliyor. Biz de onu şöyle tebarrüken tekrar bir bakalım. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu dini işaretlerine haram aya Allah'a hediye edilmiş kurbana. Demek ki şehri haram buradaki haram ay manasında. <gülüyor> Aynı zamanda Beytullah Kabe manasına gelecek kelimeler de var orada. Kurbana, ondaki gerdanlıklara Rablerinin lütuf ve irzasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimseler. Vela amine evet. Vela amine Beyt-i Evet Beyt-i Haram'a eee Rablerinin rızasına arzü ederek gelmiş olanlar, oranın sakinleri ve oraya hizmet edenler, ayrıca gelen ziyaretçiler, hacılar. Bunların hepsine karşı birbirinize ne yapın diyor. Saygılı olun ihramlıyken, <gülüyor> onların hak ve hukukuna tecavüz etmeyin, saygısızlıkta bulunmayın. Nasıl ki Kabe ve e, ihramlıyken, Kabe de ihramlıyken, ne kadar çok sevap, oradaki namazın kıymeti kadar bereketliyse, orada yapılan hatalar da o kadar büyük günahtır. İhram'dan çıktığı zaman normal avlanma ile ilgili bir istekleriniz varsa avlanın. <gülüyor> Ama ihramlı iken yasak olan şeylere dikkat edin. Mescidi harama girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin. Yani bazen e, oranın yöneticileri bazı topluluklar için, mesela yerliler için veyahut bir kısım diğer dışarıdan gelenler için e, bazı yasaklar koyabilirler. Bunlar da onlara göre, kendilerine göre haklı olabilir, haklı sebepleri olabilir. Onun için hemen isyana, hemen oradaki diğer insanların hak ve hukukuna tecavüz edecek bir davranış secgilemeyin. Çünkü orası Allah'ın ebi, mescidi haramdır. İyilik e, <gülüyor> İyilikte ve Allah'ın yasaklarına sakınma konusunda Yardımlaşın. Burada takvanın karşılığı olarak vermişler <gülüyor> Hem iyilik yapmada yarışın hem de haramlar ve yasak olanlar konusunda birbirinize yardımcı olun. Burada takva kelimesi bu şekilde mana vermiş olması işte mal özelliği budur. Aslında biz çoğu zaman takva kelimesinin olduğu gibi takva diye bırakıyoruz. Çünkü takva çok yönlü değerlendirilebilen, tefsir yapılabilen bir kelimedir. Evet, ama diyor günah işlemek ve düşmanlık yapmak üzere birbirinize yardım etme. Mesela olur ki senin kabilen birisi bir hataydı, hemen o benim kabileden, ben de o muhakkak haklı olması lazım gibi bir kavmiyetçilik düşüncesiyle birbirinize kötülükte yardım etme. Senin akraban, kabilen, efendim arkadaşın da olsa, yanlış ise kardeşim burası mescide haramdır, o işini sen başka yerde gör, burada Bu iş olmaz. Yapabiliyorsan iyilik yap. Hiç yapamazsan Kâbe'ye bak Süknet er. <gülüyor> Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir diye meal vermişler ve e, şu anki şekline büyük bir bölümüne ben de aynı katılıyorum ama takva konusunu efendim sadece kendi düşüncesiyle oraya ilave etmiş. <gülüyor> Bundan sonraki ayet kelimede şimdi Yani üçüncü ayet-i yukarıda birinci ayet-i açılımı olarak anlayamak lazım. Orada bazı şeyler haram kılındı, onu helal kabul etmeyin diye uyar yapmıştı birinci ayette. Sonra şimdi üçüncü ayette de bunlar hangisi olduğunu bize. Hurrimet aleykümül meytetü, ölü e, hayvan ya da ölü eti. Ölmüş hayvan eti, size leş ya da murdar diye bildiğimiz e, etler haram kalındı. Ve demo kan yemek. Maalesef bugün gün bir sürü hastalıklar Avrupa'da, bu kandan yapılmış sucuklardan. Avrupa'da kandan yapılmış sucuklar mevcuttur. Ve ondan dolayısı onlara geçiyor hastalık. Oradan da bize geçiyor. Dolayısıyla kan e, yenmesi yasaklanmıştır. Ve lahmül hınziri. Hınzır eti, hınzır eti yasaklanmıştır. Ve mâ uhilla liğayrillâhi bihi Allah'tan başkası adına boğazlanan, kesilen hayvanlar ya da kurbanlar e, eti yasaktır. Ve'l-mun hannikatu boğazlanmış alimlerimiz was da ilgili haram oluş nedeni, hikmetini açıklarken kanın içeride boğulmuş ve dışarı çıkmamış olması eti murdar ettiğini açıklamasını yaparlar. da vel mevku zetu vel müteraddiyetu ve natihat. Evet. Yukarıdan evet efendim düşerek yuvarlanarak düşmüş hayvanlar boynuzlanmış ölmüş hayvanlar taş ağaç vesaire gibi yer şeylerle vurulmuş öldürülmüş yukarıdan yuvarlanıp ölmüş boynuzlanıp ölmüş şeklinde bu hayvanlar ve ma Ekel sebo kurtların yediği İllamezzekki tüm mi Evet Eğer ki bu hayvanlar veya buna benzer hayvanlar henüz eğer canlı iken yetişmiş iseniz yetişmiş de efendim e, onu kesmiş iseniz bu dışında bu istisnadır. Efendim İlla ma zekke tüm onu temizlemiş yani murdarlılıktan murdar olmadan önce yetişmiş, kesmiş iseniz ve mazu zu biha alen nusubi evet Veyahut da yani dikili taşlar üzerine bazen eskiden daş e, dikiyorlar ve onun üzerine yanına kurban ve onu e, vurup vuramadığıyla ilgili kurbanlar ondan sonra onu o, orada vurduktan sonra da hayvanı efendim, yemeye çalışıyorlar. Ve burada e, birçok yönden sakınca var. Bir, bu dikili taşlar dediği şey putlardır, İslam'da yasak edine kutlar için kesilen kurbanlar eee boğazlanmış hayvanlar fal okları kısmet arama anlamında e, kesilen hayvanlar dolayısıyla bunlar şeytani yollarla yapılan işlerdir. Bunlar haramdır. Ven testaqsimu bil ezlam. Zalikum fisq. Evet. Bunlar nedir? Fıskı fucurdur. Haktan sapmaktır. El yevme ye isellezine keferu min dinikum. Evet. O gün dinden ümit kesen kafirlerdir ve o gün onlar bunun cezasını görecekler. Siz onlara benzemeyin. Siz onlardan uzak durun ve onların yediklerini yemeyin. Bunlar yoldan çıkmak demektir. Bugün kafirler, işte o gün kafirler, sizin dininizden onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Evet. Ayet-i de ne diyor? فَلَا تَحْشَوْهُمْ مَحْشَوُونَ Müminlerin mutlak manada Allah'a inancını burada tekrar e, tazeliyor. Evet. Siz diyor kafirlerin bugün şaşalı olması, deptebelli olması, güçlü olmasına bakmayın. Gerçek hakikat budur. Bunlara riayet edin ve de sizi dininizden onların döndürme amacı var. Bunu yaşıyorlar, bunu istiyorlar. Siz de Allah'tan korkun, başka kimseden korkmayın diyor. Benden korkun ve yolunuza devam edin. Sakın size düşmeyin. Onların beklentisi de zaten budur. Sizin ümitsizliğe düşmenizdir. <gülüyor> Şimdi e, sürenin başında söylediğimiz yani dördüncü e, pardon 3 ayet-i kerime burada geldi. Yani bu ayet-i kerime e, Mekke fethinden e, gelmiş ya da ondan bir gün önceki gelen ayettir. Ne diyor orada? E, önce bu şekilde anlattıktan sonra El yevme ekmeltu lekum dínekum Bugün size dininizi ikmal ettim Ve etmemtun aleykum ni'meti Size nimetimi tamamladım Ve raditu lekum li dina Din olarak İslam'dan razı oldum Tam bir teslim e, göstermek suretiyle olan bir inanç o İslam'dır Bundan razıyım Femeniz durra fi mahmasatın Gayre mütecanifinli ismin, evet, kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram etlerden yiyebilir, diyor. Muzdar olmak durumunda gayre mütecanifinli ismi günaha da yönelmemek çiskine çiskine aç kaldığımız durumda, zarret durumlarda yukarıdaki Yani sayılan etlerden yiyebilirsiniz. Burada da e, Rabbimiz bizim gayet insani oluşumuzu e, onun şah, şartlarına göre de bizim bazı davranışlarımızı göz ardı etmeden bu yasakların istisnası nedir? Ne zamandır? Hangi şartlarda e, yiyebiliriz? Bunu açıklamıştır. Demek ki dinde korkulacak bir şey yok. Dinin hayatında korkulacak bir şey yok. Gayet makul, gayet meşhul Ve aklı selimin kabul edeceğim bütün Efendim prensipler Allah'ın e, dikkatli bir şekilde bize bu ayet-i kerimede açıkladığı prensiplerdir. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ Rahim Allah muhakkak nedir? Gafurdur, çok bağışlar ve çok da rahimdir, rahmetlidir. Hem sorar hem de acır merhametiyle muamele eder. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak bize merhametiyle muamele ettiği, mağfiretiyle muamele ettiği kullarından eyler inşallah. Evet. Her dinde ve sistemlerde haramlar, yasaklar vardır. Kaldı ki din olmayanlarda da vardır. Yani sosyal hayatta da bazı şeyler serbest, bazı şeyler de yasaktır. Önemli olan bunların fert ve toplumun menfaatını, ebedi mutluğuna yönelik bulunmuş olması ya da bu hikmetin toplum tarafından tam anlaşılarak kabul edilmiş olmasıdır. İslam'da yasaklanan yiyecek ve içecekler genellikle sıhhate zararlı olanlardır. İnanç bakımında inancın temeline aykırı şeyler var iken bunların bir kısmı da sıhhat yönünden zararlı olanlardır. Evet. Yine bazılarının hayvan severlikleri tutunca bu gibi İslam'da gösterilen efendim prensipleri kasıtlı olarak ekstra dejenerasyon olarak kabul ettiğimiz yorumlarını yaparlar. Ama öbür taraflarda ise kendileri efendim e, kendi arzularını yerine getirilmez için her türlü hayvanla ilgili efendim acımasızlıkları söz konusudur ama onlara bir şey demezler. bugün e, İspanyol'da orada burada yani işte hayvanlara yapılan bir sürü eziyetleri görmez ki biz dinimiz adına e, kestiğimiz hayvanların kurbanı ve hayvan kesmekle ilgili çok daha efendim e, e, bu konuyu dejenere eden bu bilinçli kasıtlı davranışları kastediyorum. Bunlar tamamen e, İslam'a karşı hastalıklı olan insanların sözlerinden başka bir mana ifade etmez. Evet sevgili kardeşim. Feenni Allahu Gafurur Rahim dedik. 4. ayet-i kerimedeki. Yeseluneke ma za Onlar için sana hangi şey helaldir diye sorarlar. Haramları öğrendiler ama helallar nelerdir diye helalları tek tek saymamış. Burada ne diyor? Kul söyle. <gülüyor> Aslında bu ayet-i kerimede yukarıdaki şöyle bir soruya cevaptır. Yani ne diyor? Acaba haramların hikmeti nedir? Sorusuna cevap. Size tayyip olanlar, güzel, temiz ve helal, onlar sizi için helaldir. Güzel, temiz. Güzel, temiz. Kan temiz mi? Hayır. En sık, en çok, Kanlardan hastalık bulaşmamaktadır. Onun için kan murdardır. Kesilmeden yenilen hayvanlar, efendim, boğazlananlar, düşenler bunlar hepsinde kan yeterince dışarı çıkmamaktadır. Ve kısa zamanda etler de meflüç hale gelmektedir. Onun için Cenab-ı Hak yasak etmiştir. Demek ki e, haram ya da helal etlerden haram ve he, helal oluşunun ölçüsü nedir? Tayyibattır. Zahibat kelimesi nedir? Temiz ve sıhhatli olan anlamınadır. Şöyle bir karşılıkla yani efendim zaten Allah helal dediyse helaldır haram dediyse haramdır. Bunun hikmetini araştırılır mı? Hayır. Allah peygamberleri ilim ve hikmet için göndermiştir. Hikmet ise bir şeyin nedenini anlamakla başlar. nedenini sorgulayamadığın bir şey hakkında hikmet sahibi olamazsın. Onun için de Cenab-ı Hak burada ne diyor? Helalın nedenini tayyibat olarak açıklıyor. Tayyibat akli selimin kabul edici gerçekler üzerinden açıklıyor açıklamış oluyor. Demek bir şeyin temiz olması efendim doktorun buna bu temizdir, bu efendim sehatlidir dediği şey bizim için de helaldir. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ mükellebîne tuallimûnehunne mimma alleme kümullah Evet Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve evet diyor yani e, bazı insanlar hayvanlar yetiştiriyor, avcı yapıyor ve de av yakalıyor, bir darbe vuruyor. Sonra av kaçamayacak hale gelince sahibine öğretildiği için bırakıyor. Sahibi gelip onu kesiyor ve sonra yiyorlar. Bu olduğu zaman diyor, bu helaldir. Ama öğretilmemiş bir hayvan, böyle, böyle bir eğitimden geçmemiş bir hayvan yakalar, önce kendisi saldırır ve de senin gelip onu kesme fırsatında kalmadan murdar olur. Demek ki eee ile ilgili, yakalama ile ilgili bilgi eğitimden geçmiş hayvanların yakaladıkları helaldir. Fe kullu mimma emsekne Evet. Onların yakaladıklarından, tuttuklarından yiyiniz ve zikrûsmallâhi aleyhim. Allah'ın ismini de onu keserken üzerine zikrediniz. Yani yakalamış onlardan yiyebiliyoruz balıklarında. Sonra ne yapacağız? Besme çekeceğiz. Yemenin şartları helal olarak helal olabilmesi için üzerine besmele çekmek lazım. Vettequllah Allah'tan korkunuz. Bu ölçüler böyledir. Bunları yaparken ne, ne nasıl yaptınız, neye yaptınız, ne gibi bütün bu işlerde ölçünüz Allah korkusu, Allah'ın hukukuna saygılı olmak olsun. İnna Allah'ı selî on Çünkü Allah inceden inceye bütün işlerin süratli görür. Kim ne için, neden, ne kadarıyla doğru yaptı ya da yapmadıysa bunu bilir. Şimdi Sonraki ayet kelime yani 5. ayet-i kerime'de yine aynı konuyu devam ettiriyor. Ve aynı e, helal ve haram amacının neye bağlı olduğunu, e, buradaki mühim noktayı, yani daha önceki وَهِلَّ لَكُمْ مُتْطَيِّبَاتِ Bölümünü tekrar göreceğiz. وَهِلَّ لَكُمْ مُتْطَيِّبَاتِ وَتَعَامُوا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ Ve ta'amukum hellullam. Ehli kitabın kestikleri ve sizin kestikleriniz onlara helal olduğu gibi onların kestikleri de size haramdır. Pardon helaldır Ve de tayyip olanlar size helaldır Yani bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Burada temiz olmalı ölçü nedir? Doktorlarım bu temizdir. Burada enfeksiyon yok, hastalık yok dedikleri. Efendim ve kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan bunlar geleneksel değil de gerçekten Yahudi ve Hristiyan kurallarında göre kesim vardır. Onlar da bu kesim şartlarına uygun yapıyorlarsa, kesiyorlarsa, üzerinde Allah'ın ismini zikrediyorlarsa bu şartlar muvacehesinde onların eti kestiği etsize helal, sizin kestiniz etti onlara helaldir. bu öl muh sana tümin el muminine vel muhsanat tümlerledine o türlü kitabə min qümm izate tuuna ucurahunla musinine gayyra müsaayıöl mütahdi adan başka neler helaldır sayıyor bu muhsine namuslu iffetli kadınlar Müminlerden ve önceki ehli kitap olanlardan da muhsine kadınlar, iffetli kadınlar ama bir şart var. O da e, gizli dost edinmeyecekler. Yani seninle evlenecek ama el altında bir yerde de kumpül buluyor ve başka biriyle de devam ediyor. Bu olmaz. Burada böyle bir kişiyle evlilik yapılmaz. Onların kadınları da size helaldir. Bir şartla dedi, اِذَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ غَيْرَ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافَحَيْنَ Evet, fuhuş yoluna gitmiş olmayacaklar, namuslı olacaklar ve onların e e ecrilerini de vermiş olmak şartıyla yani mehirlerine. وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانَ Dost edinmemeler, gizli dost edinmemeler gerekli ve bu şartla. وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْا اِيمَانِ فَقَدْا عَا عَمَلُمَ kim Allah'a ait ve onun hukukuna ait gerekli imanı ik küfreder kabul etmezse saygısızlık ederse fakat habtameluhu eee bütün iyi işleri haptırır. Onun herhangi bir iyi işinin değeri kalmaz. ve ve fil ahireti minel hasirin ahirette de husrana gidenlerden olur. Hasirlerden olur. Şimdi, varacak genel manası da sonra tekrar. Şöyle bir bakın başka türlü mail e, eksikliğimiz var mı ya tefsirde? E, şöyle bir tekrar bir değerli topla bakalım. Bugün sizi temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin Yahudi ve Hristiyan vesaire e, bunların yiyeceğini size helal evet. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendileri kitap verilenlerin iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek, gizli dost tutmama üzere size helaldir. Kim İslami hükümlere inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlar olur. Demek ki bu ayet kelimeler yani biraz uzun içerik olarak da çok kapsamı geniş olan konuları alıyor. Temiz ve iyi şeyler ayet ve hadislerin yasaklamadığı umumiyetle insanların iri telakki etmedikleri yiyecek ve içecekler diye özetlenebilir. Batıl da olsa aslı semavi olan bir din e, veyahut da dinleri bulunduğu için Ehli kitabın kendi dini inançlarına göre yenmesi helal olacak şekilde öldürdükleri hayvanlardan ve diğer yiyeceklerden domuz gibi İslam'ın yasakladıkları hariç olmak üzere Müslümanların da yemeleri caizdir. Domuz etinin dışında onların da Hristiyan olduğunu ya da Yahudin olduğu onlara göre de kesim şartlarına uygun davrandıkları zaman burada da yenilebileceğini ama Tabii ki Müslümanlarla ilgili hükümler bakidir. Tercihimiz Müslüman makkaleden alışverişinden veyahut da kasabından almak olmakla birlikte böyle zor durumlarda da bu yolun olduğunu efendim bu ayet-i kerime de anlıyoruz. Evet, dinini değiştirmemiş de olsa Ehli kitabın kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmesi caiz değil. Şimdi bazı rivayetlerde ya da fıkıh kitaplarında ama tersine caiz değildir Çünkü bu da İslam politikası siyasetidir. Ee, biliniyor ki e, sosyal hayatta kadınların e, tam bir güvenlik ve tam bir hukuk e, imkanları e, aynı adaletli bir şekilde erkeklere göre mümkün değil veyahut da bu şekilde değil şu anda. Bu açıdan da henüz, daha henüz Efendim bu cevabı vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Çünkü eğer kadınlar erkeklerle, Hristiyan ya da Yahudan erkeklerle evlenirse baskı altında tutulur ve onların İslam'dan çıkmasına sebep olur düşüncesiyle. Efendim ama genel bakışta ehli kitaba bakışımız bu doğrultuda, bu hususta bilinmesi gerekenler itibariyle burada görmüş olduk. Sevgili Kadişem, Süreyi Maide'nin ilk 5 ayetini giriş noktasıyla birlikte giriş itibariyle beş tanesi bir arada bugün dersimizde işlemiş olduk. Efendim altıncı ve daha sonraki ona kadarki ayeti kerimede bir başka derste çünkü orada abdestler ve de diğer bazı İslam'ın bize gösterdiği hususlardan bahsedecek. Onu da daha sonra inşallah bir başka derse bırakalım. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle bizi bereketlendirsin. Her türlü sıkıntı ve belalara karşı Kur'an-ı Kerim'i tevessül ediyoruz. Allah'ım onun bereketiyle ümmeti Muhammed'i muhafızayla dirliğimizi, birliğimizi ve gücümüzü, kuvvetimizi Müslüman ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam gücünü çoğalt ya Bir onları düşmanlara karşı, İslam düşmanlarına karşı birlik, beraberliğini, dirliğini kuvvetlendir. Allah'ın Cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Esselamü aleyküm sevgili kardeşim. <gülüyor>